14. Özellik Hicret yoluyla korunma Şirkin pençeleri arasında kalmak ve böylece şirkin Müslümanları yok etmesine sebep olmak ahmakça bir uygulamadır. Tabii ki Allah erinin sabırlı olması, musibetleri gönül rahatlığıyla karşılaması ve bütün zorluklara rağmen dinine bağlı kalması gereklidir. Yöneticilerin ana vazifesi, yönetilenleri tehlikelerden korumaktır ama bu koruma inanç ve şeriata zarar getirebilecek şekilde olmamalıdır. Yönetici kadro bu çerçeve içerisinde hareket etmelidir. Bundan dolayı yöneticilerin efendisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzünde şirkin elinin uzanamayacağı güvenli bir yer arıyordu. Bu yerse ise Habeşistan toprağıydı. İbni Hişam siyerinde i̇bn İshak'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Resulullah Aleyhisselam, Müslümanlara, eğer Habeşistan toprağına çıkarsanız orada, yanında kimsenin zulme uğramadığı bir hükümdar bulacaksınız. O topraklar doğruluk topraklarıdır. Bulunduğunuz durumdan, Allahü Teala sizin için bir çıkış yolu verene kadar orada kalınız. Bunun üzerine Resulullah'ın ashabından bazıları, Fitneden sakınmak ve dinlerini muhafaza edebilmek için Habeşistan topraklarına hicret ettiler. Bu hicret İslam'da ilk hicrettir. Müslümanların Habeşistan topraklarına hicreti peygamberliğin 5. yılının Recep ayındaydı. Şaban ve Ramazan ayları boyunca Habeşistan'da kaldılar. Kureyş müşrikleri Müslümanların izini takip ederek Kızıldeniz'e kadar ulaşmış fakat onlardan birine bile yetişememişlerdi. Sonra Kureyş'in ileri gelen müşriklerinin Resulullah'tan artık vazgeçtikleri haberi kendilerine ulaşınca Şevval ayında Mekke'ye geri dönmüşlerdir. Resulullah Aleyhisselam onların ilahlarına ve putlarına karşı olmaya devam edince yine eski şerlerine döndüler ve Müslüman olanlara daha zalimce davranmaya başladılar. Habeşistan'a hicret edenlerin dönerken Mekke'ye yaklaştıkları haberi müşriklere ulaşınca onları, Şehre girmekten men etmişlerdi Sonra muhacirlerden her biri Kureyş'ten birinin koruması altında Mekke'ye girdiler Kureyş müşriklerinin işkenceleri daha da arttı Bela ve musibetler gittikçe şiddetlendi Müslümanlar Necaşi'nin kendilerine olan dostluğunu aramaya başladılar Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam ikinci defa Habeşistan topraklarına hicret etmelerine izin verdi Ve hicret ettiler Habeşistan'a ikinci hicret, birincisinden daha zor ve daha meşakkatliydi. Bu sefer hicret edenlerin sayısı tam 83 erkek ve 19 kadındı. İbn-i İshak, Amar bin Yasir radıyallahu anh'in hicret edenlerin içinde olup olmadığı konusunda şüpheye düşmüştür. Bu şekilde Müslümanların büyük bir kesiminin Habeşistan'a kaydığını görüyoruz. 83 erkek ve... 19 kadının Mekke'yi terk etmesi büyük bir topluluğun ve gayet kuvvetli bir potansiyelin Mekke ve Mekke müşriklerinden uzak bir ülkede yer alması demektir. Bu toplum yayılıp büyüyerek bizzat Mekke'nin varlığını tehdit edebilirdi. Bu ilke Resulullah Aleyhisselam'ın aklından kesinlikle çıkmıyordu. Onun için devamlı olarak Mekke haricinde sağlam temeller üzerine oturtulmuş güvenilir bir yer arıyordu. Böylece Kureyşliler ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar, yeryüzündeki İslam toplumunu yok edemeyeceklerdi. Günümüzde İslami hareket, uygulama planında bu konuya önemli eğilmelidir. Beşeri ve maddi potansiyelin bir bölgede toplanarak yok edilmeye maruz bırakılmaması gerekir. Toplanma bölgelerinin sayıları artırılarak, bir bölge kaybedildiği zaman ikinci bir bölgeye kaymak suretiyle, cahiliye toplumuna karşı mücadeleye devam edilmelidir. Şüphe yok ki Müslüman gençlerin yetişmiş oldukları asıl vatanlarını terk ederek yeni bir bölgeye kaymaları ve o bölgede gurbet acısı, vatan ve aile özlemi çekmeleri zor bir iş ve büyük bir fedakarlıktır. Bunu gerçekleştirebilmek ve bu engelleri aşabilmek için Müslüman gençlerin büyük bir iman seviyesine sahip olmaları İnançları ve inançlarına olan sevgilerinin vatan sevgisinden, aile özleminden ve toprağa olan bağlılıklarından daha büyük olması gerekir. İnanç bağının nefislerindeki derinliği ve kalplerindeki izi, ne kadar değerli olursa olsun diğer bütün bağlardan daha kuvvetli olması gerekir. De ki, babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, akrabalarınız, elde ettiğiniz mallar, Durgun gitmesinden korktuğunuz ticaretiniz, hoşunuza giden evler sizce Allah'tan, peygamberinden ve Allah yolunda savaşmaktan daha sevgili ise Allah'ın buyruğu gelene kadar bekleyin. Allah, fasık kimseleri doğru yola eriştirmez. Tevbe Suresi 24. Ayet Özellikle de böyle bir yere hicret etmek, kendi dillerinden ayrı bir dille konuşan insanların arasında yaşamak, kendi dinlerinden, örf ve adetlerinden başka din, örf ve adetlere sahip olanlarla bir arada olmak nefse daha ağır gelir. Eğer İslami hareketin mücahitleri iman yönünden belirttiğimiz seviyede olmazlarsa, yönetici kadro planların pratiğe konulmasında başarılı olamaz. Müslüman gençlerin inancı, kendisi için hayatındaki her şeyden daha değerli ve dinine olan bağlılığı ailesine, eşine, çocuklarına, toprağına, malına, evine, vatanına veya menfaatine olan diğer bütün bağlarından daha kuvvetli olabilecek bir şekilde yetiştirilmeleri gerekir. Resulullah Aleyhisselam'ın ashabının iman yönünden sahip olduğu yüksek seviye, Habeşistan gibi uzak ve bilmedikleri bir yere büyük bir çoğunluğun hicret etmesine sebep olmuştur. Biz bugün 20. asırda yaşamaktayız. Ayları saatlere indirgiyen her türlü ulaşım ve iletişim araçlarının bulunduğu ve haberleşme yönünden bütün dünya devletleri arasında kolayca bağlantının kurulabildiği günümüzde, Habeşistan'a hicret etmeye çağrılsak, bu bize o kadar ağır ve zor gelir ki içimizden cevap vermekte güçlük çekenler bile çıkar. Habeşistan lafını duymamız bile içimizde yalnızlık ve hasret duygularının hakim olması için yeterlidir. Yemin ederim ki bu hicret tarihte eşine çok ender rastlanan bir hicrettir. Bu hicret yeryüzündeki bütün değer ve bağların Allah yolunda erimesini sembolize eder. Resulullah Aleyhisselam'ın Medine'ye hicret edenleri kastederek sizin için bir hicret, yani bir hicret sevabı, Habeşistan'a hicret edenleri kastederek sizin için de iki hicret, yani iki hicret sevabı vardır demesi bunda ne kadar hak bayı olduğunu ortaya koymaktadır.